Betilerr Yolu. Maniler Akabesi. Yazan İmam Gazali. Sesendiren Ayhan Yalçın. Ey ibadet yapmayı talep eden kişi Allah seni muvaffak etsin. İbadetlerinin sağlam olması için manileri aşman lazımdır. İbadetten meşgul eden manilerin dört olduğunu önceden zikretmiştik. Birinci mani, dünya ve dünyada olan şeylerdir. Bunu defetmek, dünyadan ve dünya sevgisinden uzaklaşmakla olur. Dünyadan uzak durmak ve zühdü takvada bulunmak iki şeyden dolayı sana lazımdır ibadetinin doğru olması ve çok ibadet yapman içindir. Dünyaya rağbet seni meşgul eder. Zahirin dünyayı talep eder. Batınınsa ona yönelmeyi arzu eder. Bunların her ikisi de ibadete mani olur. Çünkü nefis de kalpte bir tanedir. Bir şeyden meşgul olursan diğerlerinden kesilir. Dünyayla ahiret iki kuman gibidir. Birini razı ettiğinde diğerini kızdırmış olursun. Yine ile ahiret şarkta garf gibidir. Birisine meyil ettin mi diğerinden dönmüş olursun. Dünyanın ibadetten meşgul etmesi ise Ebu Dardağ'dan rivayet ettiğimiz şu sözle anlatılmıştır. O şöyle dedi. Ben ibadetle ticareti birleştirmek istedim fakat birleşmediler. Bunun üzerine ibadete yöneldim ve ticareti terk ettim. Hz. Ömer'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Eğer ile ahireti benden başka birisinin birleştirmesi mümkün olsaydı elbette onlar benim için birleşirdi. Çünkü Allah-u Teala bana hem kuvvet hem de yumuşaklık vermiştir. Hz. Ömer'in sözü böyle olunca fani dünya hayatını atıp daimi olan ahireti tercih et. Dünyanın kalbi meşgul etmesi ise Peygamberimizden rivayet edilen şu hadiste anlatılmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kim dünyasını severse ahiretine zarar verir. Kim ahiretini severse dünyasına zarar verir. O halde baki olanı fani olana tercih ediniz. Senin için aşikar oldu ki zahirin dünyayla meşgul olur, içinde de dünyayı arzu ederse hakkıyla ibadet etmek sana kolay olmaz. Fakat dünyada zühtü takvada bulunup iç ve dışında dünyadan fari oldun mu, Artık hakkıyla ibadet yapabilirsin. Belki bütün arzuların ibadet için sana yardımcı olur. Selman-ı şöyle dediği rivayet edilir. Kul dünyada zahit olursa kalbi hikmetle parlar ve ibadet etmede arazları ona yardımcı olur. Bunlar ne büyük sözlerdir. Züht, amelin kıymetini çoğaltır. Kadir ve şerefini de yüceltir. Bunun için Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kalbi hayır dolu, zahit ve alim bir kişinin iki rekat namazı Allahu Teala'ya uzun boylu ve devamlı ibadet edenlerin ibadetlerinden daha sevgilidir. Zühdün mana ve kısımları İbadet, zühd ve takvayla şereflenip çoğaldığına göre ibadet yapmayı arzu eden kimseye lazımdır ki dünyada zühdü takvada bulunan ve ondan dünyadan ve içindekilerden uzak durmasın gerekir. Eğer sen, dünyada zühtün manası ve hakikatini nedir dersen, bil ki züht bizim âlemimize göre iki türlüdür. Birisi kulun elinde olan züht, diğeri kulun elinde olmayan zühttür. Kulun elinde olan züht de üç türlüdür. Birincisi, dünyayı talep etmeyi terk etmektir. İkincisi, onda biriken şeyleri dağıtmaktır. Üçüncüsü, dünyayı istemeyi ve tercih etmeyi terk etmektir. Kulun elinde olmayan züht Zahid'in kalbine eşyanın muhabbetinin girmemesidir. Kulun elindeki züht, elinde olmayan züht için bir mukaddimdir. Dünyadan yanında olmayan şeyi arzu etmekle, yanında olanı feragat etmekle, Allah rızası ve sevabının çoğunluğundan dolayı kalben dünyayı arzu etmemek ve dünyanın afetlerini hatırlamakla kul, elinde olan zühtü yerine getirirse, o zaman bu üç şey, Kalbindeki dünya sevgisine soğukluk getirir. İşte bana göre hakiki zühd budur. Sonra bil ki bu üç şeyin en çetini dünyayı kalben istememektir. Nice dünya muhabbetini zahiren terk edip işten onu arzu eden kimse vardır ki şiddetli istek ve zahmet içerisindedir. Zahidliğin bütün işi budur. Dünyayı kalben terk etmektir. allah Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? İşte ahiret yordu. Biz onu yeryüzünde ne tagallüp ne de fesat arzularına düşmeyeceklere veririz. Allah fiili moratı ve talep etmeksizin iradeyi nefret hükme bağlamıştır. Yüce Allah, Kim ahiret ekimi dilerse onun ekinini artırırız. Kim de sadece dünya ekinini isterse ona da yalnız bundan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Kim de mümin olarak ahireti diler, ''Onun için ona gereken bir sayı ile çalışırsa, işte onların bu çalışmaları meşgul ve mabud olur.'' buyurulmuştur. Görüyor musunuz? Bu ayetlerin hepsinde isteği işaret vardır. Bu isteme işi önemli bir iştir. O zaman kul, devam edip evvelkilere, dünyadan yanında olan şeylerden ayrılmayı ve onu terk etmeyi kastediyorum yönelirse, Allah'ın fazlığından omulur ki, kalbinde olan istek ve arzuyu ondan def eder. Çünkü Allah kuluna iyilik ve ihsan edicidir. Dünyanın afet ve ayıplarını hatırlaman, dünyayı talep etmeni ve biriktirdiğin şeyleri dağıtmanı kolaylaştırır. Bu hususta alimler çok şeyler söylemişlerdir. Onlardan bazılarının sözü şöyledir. Dünyayı faydası az, meşakkati çok, geçici ve ona uyanlar alçak oldukları için terk ettim. İmam Ebu Bekir der ki, fakat bu sözden dünyaya rağbet etme korkusu anlaşılmaktadır. Çünkü birisiyle ayrılıktan şikayetçi olan kimse ona kavuşmayı sevmediğinden dolayı şikayetçidir. Bir kimse ortaklık yeri için bir şeyi terk etmeyi seviyorsa yalnız bile kalsan bunu yapamaz. Bu hususta en mükemmel sözü Şeyhimiz Ebubekir Et-Tusin söylemiştir. Dünya Allah'ın düşmanıdır. Halbuki sen onu dünyayı seviyorsun. Bir kimse birini severse düşmanına buğz eder. Yine şeyhimiz şöyle demiştir. Dünya aslında kir ve cifedir. Onun sonu pislik, fesat, helak, zeval ve yokluktur. Ancak bu cife temizle bulaşmış ve zihniyetle gizlenmiştir. Zahiriyle gafilleri aldatır. Akıllılarsa o dünyadan ele tek çekerler. Zühtün farz ve nafile olduğu yerler. Eğer... Dünyada zühtün hükmü nedir? Farz mıdır, nafile midir denilirse, bilki zühtü bizen göre haram ve helalde vaki olur. Haramda olan züht farz, helalde olan nafiledir. Sonra taatte yönelenler için haram, pis olan ölmüş hayvan gibidir. Ona gidilmez. Ancak zaruret anında zararı defedecek miktarda yaklaşılır. Helalde olan zühtse bu ancak avdallar menzilesindedir. Onlara göre helal de ölmüş hayvanleşin gibidir. Ondan ancak mutlak ihtiyaç miktarı istifade ederler. Onlara göre haram ateş gibidir. Hiçbir halde ondan olmayı hatırlarından bile geçirmezler. İşte şu kalben dünyadan soğumanın ve ondan tamamen alakayı kesip onu cidden abis görüp terk etmenin manasıdır. O zaman kalbinde dünyaya karşı arzu ve istek kalmamış olur. Hilkatimiz aynı ilkat tabiatımız aynı tabiat olduğu halde insan tarafından arzu edilen acayip lezzetleri ve şefetleriyle dünyanın ateş gibi olması yahut kötü görülen değişmiş cife hükmünde görülmesi nasıl mümkün olur dersen, bil ki Allah'ın has tevfikına mazhar olup onun afetlerini ve asıldan pis olduğunu bilen kimse için dünya işte aynen böyledir. Bundan zahiri ziynet ve alayişine aldananlarla, Dünyanın ayıp ve afetlerini görmeyerek ona rağbet edenler, dünyanın ateş ve ceyfi olmasından taçup edeceklerdir. Bu hususta sana bir misal vereceğim. Bil ki dünyanın bu hali, şeker vesaire gibi şeylerle tatlı yapıp içine öldürücü zehir koyan bir kimsen gibidir. Bu tatlı yapılırken bir adam şunu görse, diğer bir adam da görmese tatlıyı yapan insan, tatlıyı süslü ve bezelik olarak onların önüne koysa, zehrin tatlı içerisine konulduğunu gören kimse bu tatlıdan uzak olacak, ondan yemeği hiçbir zaman hatırından bile geçirmeyecektir. Bu tatlı o kimse için ateş gibidir. Bunun afetini bildiği için tatlının zahiri güzelliğine aldanmaz. Tatlının yapılışını görmeyen kimseyin gelince, tatlının zahiri süsüne aldanarak ona son derece düşkünlük gösterir, ve onu yemede sabırsızlık ederek, nefsini yemekten men ederek arkadaşının bu durumuna tancub eder. Çok geride bu durumdan arkadaşının yememesinden arkadaşını akılsızlıkla itham eder. İşte bu husuz, dünyadan kaçınan vasiretti kimselerle dünyaya rağbet eden kimselerin durumu gibidir. Tatlının içine zehir katılmamış olsa da ancak içine tükürse yahut sümkürse sonra onu karıştırıp süslese de bunu da birisi görse o tatlıyı kötü görerek ondan kaçar ve ona asla daha yakın olmaz. Ancak şiddetli ihtiyaç ve zaruretten dolayı belki yaklaşabilir. Fakat tatlı yapılırken onu görmeyen kimse tatlı içerisinde olan şeyleri bilmez. Bundan dolayı da onun zahirine aldanır, ona haris olur, ona yönelir ve onu sever. Şu misal iki fırka ile beraber dünyanın helal oluşunun misalidir. Bu iki fırka. Basiret ve istikamet sahibi kimselerle dünyaya rağbet edip onun sonundan gaflet eden kimselerdir. Yaratılış ve bünyeleri müsavi olduğu halde birinde olan basiret ve hilmden, diğerinde olan cehalet ve katılıktan dolayı iki adamın halleri değişik oldu. Eğer dünyaya rağbet eden kimse Zahid'in bildiğini görse mutlaka Zahid gibi Zahid olur. Zahid, Dünyayı rabet eden gibi cahil ve kör olsa mutlaka o da onun gibi olur. O halde bundan anlıyorum ki şu ayrım yaratılışlardan olmayıp basiret sahipleri içindir. Akıl ve insaf sahibi bunun misalin doğru ve sevap olduğunu itiraf eder. Allah fazlıyla tevfik ve hidayet sahibidir. Eğer bize kuvvet olsun diye dünyadan bir miktar elbette lazımdır. Bu nasıl terk edilir denilirse bilki dünyayı terk etmek, Bünyenin kuvvetlenmesi için zaruri ihtiyacın dışında olmalıdır. Bünyenin kuvvetlenmesinden maksat Allah Teala'ya ibadet etmen içindir. Yoksa yiyip içmen ve dünyadan zevk alman için değildir. Allahu Teala dilerse yemek içmek vesaire gibi sebeplerle bünyeni kuvvetlendirir. Dilerse melekler gibi sebepsiz olarak kuvvetlendirir. Sonra Allahu Teala o hayatın bir şeyle devam ettirirse Dilerse o şeyi kendi yanında olan şeyden veya senin talep kazancından yapar. Eğer dilerse senin talep ve kesbin olmadan seni senden kazanç ve talep olmaksızın hesap etmediğin yerden rızıklandırır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş çıkış yeri ihsan eder. Bu takdirde hiçbir halde dünyayı talep etme ve istemeye ihtiyacın yoktur. Eğer bu şekilde takva sahibi olmaz, dünyaya talep ve murat edersen, bununla hazırladığı ve Allahu Teala'ya ibadet etmek için kuvvetli olmayı niyet et, şehvet ve lezzetleri niyet etme. Eğer böyle ibadet ve kuvvet için niyet edersen, arzu ve isteğin hayır olur. Hakikatte ise ahireti talep etmiş olursun dünyaya değil. O halde bu senin zühdüne ve dünyadan arınmana mani olmaz. Bil ki şu anlattığım cümle sevaba götürür. Tevfik Allah'tandır. İkinci mani Halktır Allah seni ve bizi de kendisini de taat yapmaya muvaffak etsin. Halktan uzak olmaya gayret et. İki şeyden dolayı halktan uzak olmak lazımdır. Birincisi, halk Allahu u Teala'ya ibadetten seni meşgul eder. Bazılarından şöyle bir şey hikaye edilmiştir. Onlardan birisi dedi, Bir cemaatin yanına gittim. Birbirine ok atıyorlar ve birisi de onlardan uzakta oturuyordu. Onu konuşturmak istedim. ''Allah'ı zikretmek senin sözünden bana daha sevimlidir.'' dedi. Ben ona ''Sen teksin.'' deyince ''Benimle Rabbim ve hafaza melekleri vardır.'' dedi. Ben ''Hangisin geçti?'' deyince ''Allah'ın mağfiret ettiği dedi. Ben ''Yol nerededir?'' dedim. Eliyle göğe doğru işaret etti. Kalktı ve beni terk etti ve şunu söyledi. ''Halkın ekserisi senden meşgul ediyor.'' dedi. ''Halk o zaman ibadetten seni meşgul ederler.'' İbadetten alıkoyarlar, belki de şer ve helakin seni atarlar. Hatemül Esham radıyallahu an şöyle buyurdu. ''Şu halktan beş şeyi talep ettim, hiçbirini bulamadım. Onlardan tat ve zühtü istedim, yapmadılar. Eğer onları yaparsam bari beni men etmeyin dedim, aksine men ettiler. Allah'ın razı olmadığı şeylere beni çağırmayınız. Eğer ben size uymazsam bana düşmanlık etmeyiniz dedim, fakat yine yapmadılar.'' O zaman onları terk ettim ve özellikle nefsimle uğraştım. Ey din kardeşim! Bil ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzlet zamanını vasfetti. Uzleti ve uzette olanların halini beyan etti. Bununla da uzlette kalmayı emretti. Sevgili Peygamberimiz şüphesiz din ve dünya işlerimizi bizden daha iyi belir. Nefsimizi bizden daha iyi nasihat eder. Hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Zaman Bozulduğu Zaman Yapılması Gereken Hususlar Eğer zamanını Peygamberimizin vasıflandırdığı ve beyan ettiği şekilde bulursan, onun emrine imtisal et ve nasihatini kabul et. Zamanının senin için iyi olmasını senden daha iyi bildiğinde asla şüphe etme. Yalancı bahanelerle nefsini aldatma. Yoksa helak olursun ve özrün kabul edilmez. Bu hususta uzlet hususunda zikrettiğimiz şeyler, Abdullah bin Amr bin Asa'dan rivayet edilen haberi meşhurdadır. O şöyle dedi. Biz Hz. Peygamberin etrafındaydık. Fitneden bahsedildi. Peygamberimiz şöyle dedi. Siz insanların ahitlerinin bozulduğunu, emanetlerinin azaldığını gördüğünüz zaman burada durdu ve parmaklarını birbirine geçirerek onlar böyledir dedi. Ben dedim ki, Allah beni sana feda etsin yara sünallah. O zaman ne yapalım? Şöyle buyurdu: Evine kapan ve lisanını muhafaza et. İyi şeyleri yap, kötü şeyleri terk et. Kendi işinle meşgul ol, halkın işine karışma. Diğer bir haberde şöyle buyurdu: Bu fitneli günler karma karışık günlerdir. Denildi ki, karma karışık günler nasıldır? Buyurdu ki, kişinin oturduğu yerden emin olmadığı zamandır. İbn Mesud Başka bir haberde Haris bin Amir'den şunu zikretti. Peygamberimiz ona şöyle dedi. Eğer ömrün uzun olursa yakında öyle bir zaman gelir ki atipleri çoktur, alimleri az, dilencileri çok, verenleri azdır. İlim heva ve hevese tabidir. İbni Amir'e dedi ki, o zaman ne zamandır? Namazların terk edildiği, düşvetlerin kabul edildiği, dünyanın az bir metaıyla dinin satıldığı zamandır. Kurtuluşa yapış, kurtuluşa yapış. Allah sana rahmet etsin. Sadece ve sadece kurtuluşa yapış. Ben de derim ki, bütün bu anlatılanları ve bunları yapanları zamanında gözünle görüyorsun. Nefsin için düşün. Sonra Selefi Salihin radıyallahu anhum kendi zamanlarında alttan kaçınmakla ittifak ve uzeti ihtiyar ettiler. Bununla emir ve tavsiyede bulundular. Şüphesiz onlar daha basiretti ve daha hayrı isteyen kimselerdi. Zaman onlardan sonra daha hayırlı olmayıp aksine daha şerli ve bozuk olmuştur. Yusuf bin Esmat şu şerli zamanı zikrederek şöyle demiştir. Serviden şöyle dediğini işittim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şu zamanda uzzet helaldir dedi. Ben de derim ki onların zamanında helal olursa Bizim zamanımızda farz ve vaciptir. Yine Sufyan'ın Servî'den rivayet edilmiştir ki, O has kullara şöyle yazardı: Bundan sonra sen öyle bir zamandasın ki, Hazreti Muhammed'in sahabileri o zamana yetişmekten Allah'a sığınırlardı. Onlarda olan ilmin bizde olmadığı haberi bize kadar gelmiştir. Ya bizim halimiz nasıl olur? İlmin azı, sabrın azı, ayırda yardımlaşmanın azlığı Dünyadaki kaideler ve halkın bozulmasıyla o zamana ulaştık. Hz. Ömer İbni Hattab şöyle demiştir. Kötülere karışmaktansa uzette rahatlık vardır. Bu manada şöyle denilmiştir. Şu öyle bir zamandır ki kaçınırız ondan. Nakledildi bu söz Kaptan İbni Mesud'dan. Öyle bir zaman ki tamamen hak merdut. Zulümle azgınlık onda pek mahmud. Körle sağır o zaman da mültebiz. Yükselir, tesvip görür onda iblis. Devam ederse şayet, değişmezse bu zaman ne ağlatır ölenler ne sevindirir doğanlar. Süfyan bin Üyayne şöyle anlatır. Serviye, bana vasiyet et dedim. Halkla az uğraş dedi. Allah sana merhamet versin. Haberde akla tanışmayı çok yapın. Çünkü her mümin için şefaat vardır. Gelmedi mi dedim. ''Tanıdığından başka kimseden kötü bir şey göreceğini zannetmiyorum.'' dedi. Ben de ''Evet'' dedim. Sonra ''Allah rahmet etsin.'' vefat etti ve onu ölümünden seneler sonra rüyamda gördüm. Ona ''Ya Eba Abdullah bana vasiyet et'' dedim. Şöyle dedi ''Elinden geldiği kadar halktan uzak ol. Onlardan halası olmak çok zordur. Şu haber hakkında çok şey söylenmiştir. Şu halkı saçım ağrıncaya kadar teftiş ettim.'' Ve hallerini keşfettim. Tanıdığım herkesi kötüledim. Tanımadığım herkese Allah hayırlı mükafat versin. İnsafsız kimselere muhabbeten başka hak ettiğim kötü bir günahım yoktur. Uyeyne, Servi'nin kapısının üzerine bizi tanımayana Allah hayırlı mükafat versin. Bu hayırla Allah dostlarımıza mükafatlandırmasın. Biz onlardan başka asla kimseden eziyet çekmedik yazılı olduğu söylenmiştir dedi. Yine bu hususta şairler şöyle demişlerdir. Aramızla arasında muhabbet olmayan ve tanışmadığımız kimselere Allah hayırlı mükafat versin. Aramızda dostluk ve tanışık olan kimselerden başka insanlardan bize ne üzüntü ne de eziyet isabet etmedi. Budayl radiyallahu an şöyle demiştir. Şu zaman öyle bir zamandır ki onda lisanını muhafaza et, yerini gizli, kalbini tedavi et, iyiliği yap, kötülüğü terk et. Süfyanı ı de şu zaman, susma, ölene kadar az rızıkta kanaat etme ve eve çekilme zamanıdır dedi. davud ettaiden rivayet edildiğine göre, ''Dünyadan oruç ol, iftarını ahirette yap ve aslandan kaçtığın gibi insanlardan kaç.'' Ebu Ubeyde'den, ''Hiçbir hikmet sahibi görmedim ki sözünün peşinden, Tanınmamayı seversen, bil ki sen Allah'ın kurtuluşundasın demiş olmasın dediği rivayet edilmiştir. Şu bafta olan haberler bu kitabın tahammül edemeyeceği kadar çoktur. Bu mevzuda müstakil bir kitap tasnif ettik. Akıllı kimselere işaret kifayet eder. Allah tevfik ve fazlıyla hidayet sahibidir. Şu mevzuda halktan uzaklaşmayı icap ettiren ikinci haslet ise şudur. Halkın ekserisi, İbadetten kazandığını Allah muhafaza etmese onlar tarafından arız olacak riya ve gösteriş sebebiyle ifsad ederler. Yahya bin Razi, halkın görmesi riyanın temelidir. İşte zahitler riya ve gösterişten korkarlardı da toplantı ve ziyaretleri terk ederlerdi. demekle ne güzel söylemiştir. Anlatılır ki, Harem bin Hünyan, Ya Üveyiz, bize gelmek ve bizi ziyaret etmekte Sıla-ı Rahim'de bulundun dedi. Üveys, onlardan sana daha faydalı olan şeylerle sılığı rahimde bulundum. O da faydalı olan da arkamızda olan doğandır Çünkü ziyaret ve görüş gösteriş ve riya olabilir dedi. İmam bin Ethem geldiği zaman Süleyman el-Havvas radiyallahu an İmam Ethem'i görmeye gidecek misin denilince, kovulmuş şeytanla karşılaşmam onunla karşılaşmamdan daha iyidir dedi. Yanında bulunanlar bu sözlerden hoşlanmadılar. O, Onunla görüşürsem gösteriş ve riya olacağından korkarım. Halbuki şeytana mülakiye olduğum vakit ondan kaçarım dedi. Şeyhim İmam Ebu Bekir bazı Ariflere mülakiye oldu da uzun zaman müzakere ettiler. Sonra sözlerini şöyle bitirdiler. Şeyhim İmam Arif'e şu meclisinden daha çok şey umduğum bir mecliste oturduğumu zannetmiyorum dedi. Arif ona lakin ben şu meclisten daha çok korktuğum bir mecliste oturduğumu zannetmiyorum. Konuştuğum sözün ve ilmin güzelliğini benim yanımda izhar etmekte, sen benim yanımda ilmin ve sözünün güzelliğini kastettin. Ben de öyle yaptım. Haliyle riya vaki oldu. Şeyhim Ebu Bekir uzun zaman ağladı ve üzerine baygınlık geldi. O şeyhim şu beyitleri okudu. Yazıklar olsun. Hakimin hakkında adalet edeceği kimsenin durumundan daha korkulu olan bu meclisi. İsyanımla Allah'a karşı geliyorum. Halbuki bana ondan başka merhamette olan yoktur. Ey benim Rabbim! Çok günahkar olan kulun pişman olmuş ve gece karanlığında günahlarından ah ederek Allah'tan günahlarını setr etmesini istiyor. Şu durum, birbirleriyle karşılaşan bazı zahit ve riyazet sahiplerinin durumudur. Dünyaya meyledip, ibadette tembellik edenlerin hatta şerli ve cahillerin hali nasıl olur? Bilki. Şu zaman büyük bir fesat zamanıdır. Halk da çok zararlı bir durumdadır. Bundan dolayı onlar Allahu Teala'ya ibadet etmekten seni meşgul ederler. İbadetten senin için bir şey hasıl olmaz. Asıl olanı da ifsad ederler. İbadetten sağlam bir şey de elde edemezsin. O halde halktan uzaklaşman, tek başına yaşaman, şu zaman ve halkının şerrinden Allah'a sığınman lazımdır. Allahu Teala rahmet ve fazlıyla koruyucudur. uzak yaşamanın hükmü Eğer uzetin ve halkın uzak olmak yaşamanın hükmü nedir halkın bu husustaki tabakalarını ve bu mevzuda vacip olan şeyin haddini bize açıkta denilse bilki Allah sana ve bize merhamet etsin halk bu bapta iki kişi gibidir bir ilimde ve hükümde halkın kendisine muhtaç olmadığı kimsidir ki bunlar için evlâ olan cuma ve cemaat bayram Hac, sünneti öğrenme, meclisin ve kendi için zaruri olan ihtiyaçlar dışında halka karışmamasıdır. Kendisini ve evinin gizlemelidir ki ne kimseyi tanıya ne de tanına. Kendi masnaatı ve ibadeti için din ve dünya işyeri, cemaat, cuma vesaire gibi yerlerden dahi halka karışmayı kati olarak seven kimsenin bunu ancak iki şeyden birisiyle yapması caiz olur. Dağbaşları, vadi işleri vesaire gibi cuma ibadetlerin farz olmadığı yerlere gitmesi lazımdır. Belki de abidlerin halktan uzak olarak buralara çekilmelerine sebep olan şeylerin birisi budur. B. Hakikaten bilinir ki şu farzları işlemek için halka karışmasında göreceği zarar, ibadeti terk etmesindeki zarardan daha büyük olacaktır. Bunun için bu farzları terk etmek onun için özür olur. Mekke'de ilim ehlinden bazı şeyler gördüm. Allah onlara muhafaza etsin. Halleri müsait ve yerleri yakın olduğu halde Mescid-i Haraman cemaate gelmiyorlardı. Bir gün bu durumdan tereddütümü gidermek için onlardan bazılarına sordum. Bizim işaret ettiğimiz şeylerle özrünü beyan etti. Anlattığımız şeyler şudur ki onun camiye giderken halka karışarak yapacağı günah ve kul hakkı kazanacağı sevabı karşılamaz. Derim ki Aslı kelam bu mazeret kötülenemez. Allahü Teala özürleri ve kalplerde saklı olanı en iyi bilendir. Ancak bu mazerette olan doğru yol evvelkesin ki cumada cemaate ve çeşitli hayır işlerinde halkla beraber olunsun ve bunun dışında olan şeylerde onlardan ayrı durulsun. İkinci yolu severse ki bu da halktan tamamen uzak olmasıdır. O zaman üzerine bu yukarıda sayılan farzların lazım olmadığı yerlere gidilmelidir. Çünkü üçüncü yol hem bir şehirde halkla beraber olması hem de cuma ve cemaate hazır bulunmasıdır ki kendisinde günah bulunduğunu gördüğü için onu özür kabul eder. Bu yol inciden inceye düşünmeye muhtaçtır. Ta ki bu farzar ondan düşmüş olsun. Bu yolda yanılma tehlikesi vardır. Birinci ve ikinci yol onun için daha selim ve daha muhafaza edicidir. Allah fazlıyla hidayet sahibidir. 2- bu da ilimde kendine uyulan, hakkı beyan etmesi, bid'atçileri reddetmesi, fil ve kavliyle hayra davet etmesi vesaire gibi hususlarda halkın dini işyerinde kendisine muhtarca oldukları kimselerdir. Ki bu gibi kimselerin halktan uzaklaşması caiz olmaz. Onların arasında durup Allah'ı kullarına nasihat etmeli ve Allah'ın hükümlerini beyan ederek dininden batıl şeyleri men etmelidir. Peygamberimizden şöyle söylendiği rivayet edilmiştir. Bidatler zuhur ettiği zaman ilim sahipleri susarsa Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Bu durum o ailemin halkın arasında devamlı yaşadığı zamandır. Aralarından çıktığı zaman onun için ayrılmak geçende olduğu gibi caiz olmaz. Rivayet edilir ki Üstad Ebu Bekir Hattan uzak olarak tek başına ibadet yapmayı kastetti. O zaman o dağlardan birindeydi. O esnada şöyle bir ses işitti. ''Ya Ebu Bekir, sen Allah'ın mahlukatına rehber oldun, fakat Allah'ın kullarını terk ettin.'' O hemen döndü, halka sohbeti de bu sebepten dolayıydı. Memun bin Ahmet, Allah rahmet etsin şöyle anlattı. Üstad Ebu İshak, Cebeli Lübnan'daki abidlere şöyle dedi. ''Ey otiyenler, ümmeti Muhammed'i bidatçilerin eline terk ettiniz de, ''Burada ot yemekle meşgul oluyorsunuz.'' Onlar ona, ''Bizim halkla sohbet etmeyi kudretimiz yetmez. Allah bu kuvveti şarta vermiştir. Bunu sizin yapmanız lazım.'' Üstad bundan sonra hatırı sayılır bir kitap tasnif etti. İlimlerin çokluğuyla beraber ahiret yoluna gitmede çok amelleri, ince tefekkür ve bakışları da vardı. Allah onlardan razı olsun. Bil ki din için halkın arasında bulunan ve halkın sohbetlerine ihtiyaç duyduğu kimselerde iki hususiyet olmalıdır. 1- Uzun sabır, büyük ilim, ince düşünüş, Allah'tan daima yardım istemek. 2- Sohbet için halkla beraber olmalı. Şahsı olanlarla beraber olmak da kalben onlardan ayrı olmalı. Onlar onunla konuşunca o da onlarla konuşmalı. Onu ziyaret ettikleri zaman mertebelerine göre onlara ikramda bulunmalı ve teşekkür etmeli. Alk kendisiyle ilgilenmek istemezse bunu bir ganimet bilip değerlendirmeli. Eğer onlar doğru yoldaysalar buna yardım etmeli, eğer boş şeyler ve serlerle uğraşıyorlarsa onlara muhalefet etmeli ve onlarla sohbeti terk etmelidir. Hatta kabul edeceklerini ümit ederse onları yaptıkları bu kötülüklerden alıkoymalıdır. Sonra kendilerini ve hastalarını ziyaret etmek, ve ona arz edildiği zaman mümkün olduğu kadar ihtiyaçlarını gidermek gibi bütün haklarını yerine getirmeli ve bundan bir mükafat istememen ve bir ecirde beklenmemelidir. Yaptığından dolayı halka kötü yüz göstermeye kudreti yettiği kadar onlara bolca ihsanda bulunsun. Eğer bir şey verilirse onlardan almada acele edilmesin. Onların eziyetlerini tahammül edilsin. Onlara karşı güler yüz gösterilsin ve dışını onlara karşı süssü tutulsun. İhtiyaçlarını halktan gezli tutsun ve kendisi bunu halletmeye çalışsın. Sonra yine mutaj olursa as ve halis olan ibadetlerden nefsi için bir nasip arasın. Nitekim Hz. Ömer bin Hattab şöyle buyurdu. Eğer gece uyursam nefsimi, gündüz uyursam tebaamızı zayi ederim. Benim için bu iki şey arasında uyku nasıl olur buyurmuştur. Bu manada, Kalbime kendi halimi tasvir eden şu beyitler geldi. Eğer imamların yolunda gitmek istiyorsan kötü vakaları vakarla ve sabırla karşıla. Kalp uyumsuz şeyleri yapmaya manidir. Dilin muhafaza altında, gözünse haramdan bağlıdır. Kalbindeki sırlar insanlardan gezi, Rabbinin yanındaysa aşikardır. Zikrin örtülü, kapı kapalı, yüzün güleç, karnın açtır. Kalbin yaralı, alışverişin doğrudur. Faziletin görülmez ve ufacık bir ayıbınsa etrafa yayılır. Her gün hadise ve insanların tutumuna karşı üzüntü ve keder içindesin. Kalbinse itaatkardır. Gündüzleri karşılık almadan insanları ıslah etmekle meşgulsün. Geceleri ise Allah'a iştiyak ve muhabbet doludur. O halde bu gecelerin kıymetini bil. Vesilelerin ender bulunduğu şiddetli gün için bunları vesile yap. Evet, nefis onlarla beraber olur, fakat kalp onlardan ne kadar uzaktır. Bu benim hayatım için şiddetli bir iş ve sıkıntılı bir maişettir. Bu hususta şeyhim vasiyetinde şöyle buyurur. Ey benim oğullarım! Hakka uygun olarak zamanın ehliyle yaşa. Fakat onlara uyma. Sonra Hakka uymadıklarından dolayı dirilerle yaşayıp ölülerle uyumak ne kadar çetin şeydir. İbni Mesud radıyallahu an rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Alışveriş ve muamelelerde halkla beraber ol. Sonra onlardan ayrıl ki dinine helal gelmeye. İşte bu ikna edici bir delildir. Sonra derim ki fitne dalga dalga yayıldı, din zayıflamaya başladı, halk dinin emirlerinden göz çevirdiği zaman onlar mümin hakkında ne bir yemin ne de bir vacibe gözetip tanımazlar. Alim de aramazlar ve din hususunda ondan istifade etmezler. Onlar kati olarak dinlerinin emirlerine ehemmiyet vermezler. Fitne umumileşir ve havasa seçkin kimselere de sıçrar. O zaman alim için uzlete çekilip tek başına yaşaması ve ilminin gizlemesi kendisi için özür olur. Ben korkuyorum ki bu anlattıklarım sıkıntılı ve şiddetli olan şu zamandır. Yardım ve itimat ancak Allah'tandır. Şu anlattıklarım uzlet ve halktan ayrı olarak yaşamanın hükmüdür. Bunu böylece anla. Yoksa bunda yanlışlık büyük ve tehlike çoktur. Tevfik Allah'tandır. Cemaatleşme hususunda. Eğer denilse ki Peygamberimiz cemaate devam edin, çünkü Allah'ın kudreti cemaat üzeredir. Şeytan insanın kurdudur. Tek başına dağınık ve ayrı yaşayanları yakalar buyurmamış mıdır? Yine Peygamberimiz Şeytan bir kişiyle beraberdir. O iki kişiden uzaktır buyurdu. Bil ki şu zikredilen hadisler Peygamberimizden varid olmuştur. Fakat Peygamberimizden şu da varid olmuştur. Evine dön ve kendi hususi işlerinle meşgul ol. Halkın işini terk et. Kötü zamanda uzlet ve tek başına yaşamadaki emir, Peygamberimizin sözüne zıt gelmez. Allah'ın tevfik ve kudretiyle Peygamberimizin bu iki hadisinin arasını cem etmek lazımdır. Derim ki, Peygamberimiz, cemaate devam edin sözü üç türlü izah edilebilir. 1- Peygamberimiz bu sözüyle dini ve şer'i hükmü kastetmiştir. Çünkü bu ümmet delalette ittifak etmez. Cemaati ve dini hükmü parçalamak, ümmetin ittifak ettiği şeyi muhalefet etmek ve aksine davranmakta bulunmak batıl ve sapıklıktır. Cemaatten ayrılmadaki maksadı dinini ıslah etmek sembonda bir beis yoktur. 2. Bundan murat, onların cumalarını, cemaatlerini vesaire gibi topluluklarını kastetmektir. Çünkü toplulukta dinin kuvveti, İslam'ın kemali, Kafir ve dinsizlerin gayzı vardır. Allah, cemaate rahmet ve bereket nazarıyla bakar. Bunun için biz deriz ki, tek yaşayan kimseye lazım olan, hayırlı olan şeyde insanlara karışsınlar, sohbet, kalabalık vesaire gibi yerlerden afet gelecek diye kaçırsınlar. 3. Yukarıdaki durum, fitne olmadığı zaman din hususunda zayıf olanlar içindir. Dini emirlerde basireti kuvvetli kimseler. Peygamberimizin ümmetini sakındığı fitne zamanını gördüklerinde onlar için o zaman uzleti emretmiştir. Halka karışıp fesat ve afete girmeden uzlet daha evvaldir. Basireti kul için lazım olan İslam cemaatini ve umumi hayri terk etmesin. Eğer halktan tamamen ayrılmayı isterse ve bunu dini için daha iyi görüyorsa daha başlarında ve sahra içinde yaşasın. Sonra derim ki, Bunlar nerede olurlarsa olsunlar, Allah onlara da cumalarında, cemaatlerinde ve diğer İslam topluluklarında bulunmalarını emretmiştir. Ki buralarda hazır bulunsunlar ve İslam topluluğunun nasip ve faziletini kaçırmasınlar. Çünkü her ne kadar halkı bozuldu ve ifsan edildiyse de yine cemaatin yeri Allah indinde yücedir. Yine ebdalların hallerini işitiriz ki nerede olurlarsa olsunlar, İslam cemaatinde hazır bulunurlar yeryüzünde istedikleri gibi gezerler ve yeryüzü onlar için bir tek adımdır. Haberde varid olmuştur ki yer, veliler için görülür ve onlar da birbirleriyle selamlaşır. İyilik ve kerametten bir kısım şeyler gösterilir. Muvaffak oldukları bu şeylerden dolayı da ne mutlu onlara. Nefsinin kurtuluşunu aramadan gafil olanlara Allah sabır ve bizim gibi talep edip de maksuduna ulaşmayanlara yardım etsin. Halimi vasf eden şu beyitler bana arz edildi. Talep edenler zafere ulaştı. Ahbap ahbabıyla kurtuluşa erdi. Bizler hayret içerisinde Allah'a kavuşmakta uzaklaşmak arasında tereddütte kaldık. Uzak olmakla beraber Allah'a yakınlaşmayı umuyoruz. Fakat bu ümit akıl sahipleri için mümkün olmayan bir şeydir. Ya Rab, bize bir şerbet içir ki üzüntüleri gidersin, doğru yola hidayet etsin. Ey hastalıkların tabibi! Ey yaraların ilacı ve ey hastalıklardan halaseden! Hastalığımı ne ile tedavi edeceğimi yahut ne ile hesap gününde kurtuluşa ereceğimi bilemiyorum. Bu hususta söylenecek sözleri burada sona erdirdik. Uzlet hakkındaki maksadımıza dönelim ki bunları uzlet babında şartlarıyla çıkarmıştık. Eğer Peygamberimiz ümmetimin inzivası mescitlerde bulunmaktır, buyurması inzivaya çekilmeyi men etmiyor mu dersen, bil ki bu anlattığımız gibi fitne zamanının dışındadır. Çünkü ibadet devam eden kul, mescitte oturur, halkla karışmaz ve onlara müdahalede bulunmaz. Zahirde olanlarla beraber kalben onlardan ayrılır. Anlatmaya çalıştığımız uzlet ve teklikten murat, kulun böyle zahirden olanlarla beraber kalpten tek olmasıdır. Yoksa şahsının ve yerinin tek olması değildir. Allah sana merhamet etsin, bunu iyi anla. Bu hususta İbrahim bin Ethem, tek ve cemiyetli ol, Rabbine yakın ve dost, insanlardan uzak ol demiştir. Eğer denilse ki ahiret alimlerinin medreseleri, ahiret yoluna sülük eden sufilerin tekkeleri ve oralarda yaşayanlar hakkında ne dersiniz? Bilin ki medreseler ve tekkeler gibi faziletli yerler, uzlet hususunda ilim ve ibadet ehlinin umumu içindir. Bu yolun fazileti iki faydalı manayı topladığından dolayıdır. Birincisi, halktan ayrılıp tek başına yaşamak, işlerinde onlara karışmamak. İkincisi, cumalarda, cemaatlerde, İslam alametlerinin çoğaltılmasın gibi şeylerde onlarla beraber olmak. Bu zaman fert için olan selamet ve kurtuluş, bütün Müslümanları içine almaktır. O zaman oradan medrese ve tekkelerde yaşamak, en adil yol, en iyi hal, en sağlam geçit olmuş olur. Bunun için Ariflerin ekserisi, Din Allah'ın kullarına faydalı olmaları, onlara az rahmet vermeleri, ahlaklarının ve adetlerinin güzelliğini halkın müşahede etmeleri ve kendilerine uymaları için halk arasında ikamet ederler. Çünkü halle yaşamak söz söylemekten daha tesirlidir. Ariflerin böyle yapması dini emirlerde ilim ve bid'at için tedbirlerin en güzeli ve görüşlerin en sağlamıdır. Eğer denilirse ki İbadet için çalışan ve Allah'ın emirlerine bağlı olanlarla beraber müridin hali nasıldır? Onlarla beraber mi olsun yoksa onlardan ayrılsın mı? Bilki onlar seleflerinin yol ve adetleri üzerinde sabit oldukları zaman Allah için birbirleriyle en büyük kardeş, arkadaş ve Allah'a ibadette birbirlerine yardımcıdırlar. Bu halde senin için ayrılık ve uzet çaiz değildir. Bunlar senin işittiğin Lübnan vesaire gibi dağlarda olan zahitler gibidir ki onlardan, zahitlerden bir cemaat vardır ki iyilik ve takva üzerine yardımlaşır, hakkı ve samrı tavsiye ederler. Eğer o ibadete çalışanlar onların selefi salihinin yoluna ve gidişatını bozar, taahhür eder ve selefi salihinden gelen yollarını terk ederse o müridin ve bid'ate çalışan ve nefsiyle mücadele edenlerin hükmü diğer halkta olan hükmün gibidir.'' onun evine kapanması, lisanını muhafaza etmesi ve hayır işlerle onlarla beraber diğer hallerde ayrı olması lazımdır ki, uzlet ehlinden biri gibi, uzlette ve tek yaşayanlardan biri gibi tek olsun. Eğer o ibadete çalışan ve nefsiyle mücadele eden kimse, onların medrese ve zaviyede yaşayanların arasından çıkıp nefsini ıslah edebileceğini, ve onlarla konuşmadan müvellit düşebileceği afetlerden kendini koruyabileceğini düşündüğü bir yeri tercih ederse buna ne derseniz dersen, belki o medreseler ve zaviyeler kuvvetli kale hükmündedir ki onunla ibadete çalışanlar yol kesici ve hırsızlardan korunurlar. Dışarısıysa sahra hükmündedir. Orada şeytanların atlıları bölük bölük dolaşır, onu soyar ve esir ederler. Sahraya çıkan müridin hali nasıl olur? Düşmanlar orada her taraftan onun için hazırdır ve isteklerini de yapabilirler. Bu takdirce zayıf olan mürid için kalede durmadan başka çıkar yol yoktur. Kuvvetli, basiretli ve düşmanın galip geleceği birisi için kale ve sahra müsavidir. Onun için dışarı çıkmada herhangi bir korku yoktur. Fakat her ihtimale karşı kalede durması daha ihtiyatlı olacaktır. Çünkü... Aynı yakalanmalardan ve kötü arkadaşlarla ittifak etmekten emin olunur. İş bu merkezde olunca Allah'ın dostlarıyla beraber olmak, sohbetlerindeki meşakkatlerine katlanmak, hayır isteyen ve nefsiyle mücadele edenler için daha iyidir. Tam istikameti ulaşmış kuvvetli kimse için onlardan ayrılmada bir mani yoktur. Bu cümleleri iyi düşün ve bil. İnşallah kazanır ve selamete erersin. Müslümanların birbirlerini ziyaret etmelerinin ehemmiyeti Eğer Allah için Müslüman kardeşini ziyaret etmek, arkadaşlarla sohbet ve müzakerede bulunmak hususunda ne dersiniz denilirse, bil ki Allah rızası için din kardeşini ziyaret etmek ibadetin ta kendisidir. O, kendisinde bulunan birçok faydalardan dolayı Allah'a yaklaşmaya en büyük vesiledir. Fakat bu iki şarta mümkündür. Birincisi, ziyaretleri sık sık olmamalı ve addi tecavüz etmemeli. Hazreti Peygamber Ebu Hureyre'ye şöyle buyurmuştur Zaman zaman ziyaret et ki muhabbetin artsın. İkincisi ziyaret şartlarını gözetmeli. Bu da riya, gösteriş, lüzumsuz söz, gıybet vesaire gibi şeylerden kaçınmak da mümkündür. Yoksa sen ve din kardeşlerin vebal altına girmiş olursunuz. Anlatıldığına göre Fudayn ve Süfyan bir müddet konuştuktan sonra ağlamaya başladılar. Süfyan, Servi, Ya Ebu Ali, öyle zannediyorum ki ben de bundan daha güzel bir mecliste bulunmadım dedi. Fudayn de, Ben de bundan daha korkulu bir mecliste bulunmadım dedi. Bunun üzerine Süfyan, Nasıl böyle korkulu olur deyince Fudayn, Sen bana karşı en güzel sözü söylemek istedin, ben de sana karşı en güzel sözü söylemek istedim. Böylece konuştuğun sözleri benim için süslemiş, ben de senin için süslemiş oldum dedi. Bunun üzerine Süfyan ağlamaya başladı. O halde din kardeşlerinle oturman ve onlarla karşılaşıp konuşmanı muhte değil, ihtiyatlı ve düşünerek olmalıdır. O zaman bu hareket senin için insanlardan ayrılmana vesile olan bir ayıp teşkil etmeyecektir. Halktan uzak olmayı kolaylaştıran sebepler. Eğer halktan uzak yaşayıp onlardan ayrılmama vesile olan ve bunları yapmayı bana kolaylaştıran sebepler nedir dersen, bil ki üç şey bunları yapmanı kolaylaştırır. 1. Bütün vakitlerini ibadette geçirmektir. Çünkü ibadet insanlarla görüşmeye mani olur. İnsanlarla ülfet etmekse iflas etmenin alametlerindendir. Eğer zaruret olmadan, Nefsinin insanlarla karşılaşmayı ve onlarla konuşmayı arzu ettiğini görürsen bil ki bu bir şeydir. Meşguliyetsizlik ve şımarıklık bunu yapmaya sevk etmiştir. Bununla ilgili olarak şair ne kadar doğru söylemiştir. Meşguliyetsizlik beni sana selam yollamaya sevk etti. Zaten çok kere lüzumsuz şeyleri meşguliyetsiz insanlar yapar. Şayet sen, İbadeti hakkıyla yerine getiren Allah'a münacatın tadını tadar, Kur'an'a ünsiyet eder ve onlarla, insanlarla konuşup sohbet etmekten vahşet duyarsın. Rivayete göre Musa aleyhisselam Allah'a münacattan döndükten sonra insanlardan vahşet duyar ve onların konuşmalarını duymamak için parmak uçlarını kulaklarına tıkardı. O anda halkın konuşmaları ona eşeğin anırmasın gibi çirkin gelirdi. Şu sözlerine çokça dikkat etmen gerekir ibadet etmek ve günahlardan kaçınmak suretiyle Allah'ı kendine dost edin. İnsanları bir yana bırak. Onlarla olduğun müddetçe zahiren ve batınen dostluğuna sadık kal. İnsanları dilediğin gibi ne tarafa çevirirsen çevir, onları akrep bulursun. 2. Tamamen halktan ümidi kesmektir. O zaman onlarla ilgili işler senin için kolaylaşmış olur. Çünkü halkın faydasını ümidi etmeyen ve zararından korkmayan kimseye, Onların fayda ve zararın bulunup bulunmaması müsavidir. 3. İnsanlarla konuşmanın zararlarını görür, hatırlar ve bunu hatırlamayı kalben tekrar edersin. Eğer bu üç esası yapmaya devam edersen, bunlar seni halktan uzaklaştırarak Allah'ın rahmetine ve O'na ibadet yapmaya yaklaştırır. Yine bu üç esas Allah'ı sevmeye ve O'nun rahmet kapısına yönelmeni vesile olur. Tevfik Allah'tandır. Üçüncü mani, şeytan. Ey kardeşim! iki sebepten dolayı şeytanla harp etmen ve onu kahretmen lazımdır. Birinci sebep, şeytan insanları delalete sevk eden apaçık bir düşmandır. Onunla sulh yapma ümidi yoktur. Helak olmadan başka hiçbir şey onu memnun etmez. O halde böyle bir düşmana emniyet etmek ve ondan gaflet göstermek doğru değildir. Allah'ın kitabındaki şu iki ayeti düşün. 1- Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için Rabbinizden ayıran bir düşmandır diye emretmedim mi? 2. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Onun için siz de onu düşman tutun. Şu iki ayet şeytana itaat etmeden kaçındıran ikazın en son noktasıdır. İkinci sebep. Şeytan yaratılış itibariyle sana düşmanlık edecek ve ebedi olarak seninle savaşacaktır. O Gece ve gündüz sana ok atmaktadır. Sense bunlardan gafilsin. Aile nasıl olacak? Sonra burada ikinci bir nükte daha vardır ki o da şudur. Sen söz ve hareketlerinle Allah'a ibadet etme ve halkı Allah'a davet yolundasın. Buysa şeytanın yaptığı şeylere, onun arzularına, maksadına ve sana zıt şeylerdir. Sanki sen ona karşı koymak için kuşanmış, o da sana karşı koymak için kuşanmıştır. Ta ki Allah korusun durumunu ifsat, hatta seni tamamen helak etsin. Çünkü senden henüz emin değildir. Gerçekten o, kendisine zıt ve muhalif olmayanları bile helak etmek istiyor. Belki o çıkarı için küffar ve ehli delalle dostluk bile kurar. Artık ona kızan ve onun için cephe alanlara karşı durumu nasıl olur? O halde onun diğer insanlara umumi düşmanlığı, Ey ibadet ve ilme çalışmak isteyen kimse, sanaysa osulsu bir düşmanlığı vardır. Gerçekten senin şeytanla ilgili olan durumun çok mühimdir. Ayrıca onun senin üzerinde nefis ve heva gibi şiddetli avarelerini, keza senin gafil bulunduğun nice sebep ve yolları vardır. Yahya bin Razi şu sözüyle ne kadar doğru söylemiştir. Şeytan boş, sen meşgulsün. O seni görüyor, sen onu görmüyorsun. Sen onu unutuyorsun, o ise seni unutmuyor. Seni ifsad etmek için nefsinden şeytan için yardımcılar var. O halde onunla harp etmek ve onu kahretmek gerekir. Yoksa fesat ve helakinden emin olmazsın. Şeytanı kahretmenin yolları Eğer şeytanla nasıl muhabere edeyim ve neyle onu kahredeyim defedeyim dersen, bil ki bunu yapmak isteyenler için şu hususta iki yol vardır. Birincisi, bazılarının dediği gibi şeytanı defetmede tedbir sadece Allahu Teala'ya sığınmaktır. Çünkü şeytan köpektir. Allahu Teala onu senin üzerine saldı. Onunla muhabere etmeye ve onu defetmeye uğraşırsan vaktin zayi olur. Şeytan sana galip gelir ve seni yaralar. Senden uzaklaştırması için köpeğin sahibine dönmen daha uygundur. İkincisi, diğerinin dediği gibi şeytanı defetmenin yolu onunla mücadele etmek onu reddetmek, defetmek ve muhalefet etmek bu hususta kararlı ve sebatlı olmaktır. Ben de derim ki bana göre şeytanı defetmede en doğru yol bu iki şıkkı cem etmendir. Evvela onun şerrini defetmeye etmeye olan Allah'a emrettiği gibi sığınman ve şerrini senden def etmesini istemen ne olur? Sonra şeytanın bize galip geldiğini görürsek biliriz ki bu Allah tarafından onunla mücadelemizdeki doğruluğu ve emirlerine karşı kuvvetimizi ve sabrımızı görmesi için bir imtihandır. Nitekim kafirleri ve serserileri def etmeye kudreti yettiği halde onları bizim üzerimize musallat etmesi, bizim için cihandan bir nasip, sabır ve günahlardan halas olmak ve şahitlik içindir. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor, Allah'ın ezeldeki ilmini iman edenlere açıklaması, içinizden şehitler edinmesi içindir. Yoksa siz, Allah, içinizden savaşanlarla savaşmayanları belli etmeden, sebat edenlerle etmeyenleri belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Şeytanla nasıl savaşılır? Cenab-ı Hak, kafiri musallat ettiğin gibi şeytanı da musallat eder. Alimlerimizin söylediğine göre şeytanla savaşmak üç şekilde olur. Birincisi, onun desinse ve hilelerini iyice öğrenmek lazımdır. O zaman bunları sana yapmaya cesaret edemez. O, ev sahibinin farkına vardığını anladığı anda kaçan bir hırsıza benzer. İkincisi, onun davetini hakir görür. Kalbini ona vermez ve ona uymaz. Çünkü şeytan havlayan bir köpek müsabesindedir. Üzerine gidersen daha fazla yüklenir ve devam eder. Geri çekilirsen sükut eder. Üçüncüsü, dil ve kalbinle daima Allah'ı zekretmelisin. Ve Peygamber şöyle buyurmuştur: Şeytanın nazarında Allah'ı zikretmek insanların nazarında öldürücü bir hastalık gibidir. Eğer şeytanın hilelerini nasıl bilebilir ve nasıl öğrenilebilir dersen, belki şeytanın ok gibi attığı çeşitli vesveseleri vardır. Bunları ancak iki yolla anlayabilirsin. Kalbe gelen şeyleri ve onun kısımlarını bilmekte. Şeytanın tuzak mesabesinde olan çeşitli hileleri vardır ki Onları ancak hileleri, hilelerin vasıflarını ve yönlendirdiği noktaları bilmek de anlayabilirsin. Alimlerimiz kalbe gelen şeyleri çeşitli bölümlerde anlattılar. Biz de bu husustan bu kitabı yazarak Telbüsü İblis ismini verdik. Bu kitabımızsa bunları uzunca anlatmaya müsait değildir. Fakat biz sana bunların her birisi hakkında kifayet edecek temel şeyleri anlatacağız. İlham ve vesvese ne demektir? Kalbe gelen şeylerin aslına gelince, bil ki allah Teala insanın kalbine onu daima hayra davet eden bir melek koydu. O meleğe mülhim, onun davetine de ilham denildi. Buna karşılık insanı daima şerre davet eden şeytanı bıraktı. Ona vesvas, onun davetine ise vesvese denir. Alimlerimizin ekserisine göre Bülhim insanları daima hayra, vesvazsa ancak şerre davet eder. Şeytan bazen insanı hayra çağırır. Ancak bunu yaparken maksadı şerdir. Mesela onu faziletli bir şeyden men etmek için ondan daha az faziletli bir şey yapmaya çağırır. Yahut onu büyük bir günaha çekebilmek için herhangi bir hayrı yapmaya çalışır. Bu esnada onun gösteriş ve riya yapmasını sağlayabilirse yaptığı hayır kazandığı günahı karşılayamaz. Mülhim ve şeytandan ibret olan iki davetçi insanın kalbinde durarak onları gaye ve maksatlarına çağırırlar. Kalpte bunu duyar ve hisseder. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Birisinin bir çocuğu doğduğu zaman Allah ona bir tane melek, bir tane de şeytan yaklaştırır. Şeytan insanın sol kulakçığına, melekse sağ kulakçığında bulunur. Bunlar onu devamlı çağırırlar. Diğer bir hadiste şöyle buyurulmuştur. İnsanın kalbine şeytan da konabilir, melek de konabilir. Ayrıca Cenab-ı Hak, insanın bünyesinde şevete ve çeşitli zevklere meyleden tabi bir özellik yaratmıştır ki, o da çeşitli afetlere sevk eden hevai hevestir. Böylece davetçiler üç tane oldu. Şu mukaddimeden sonra bil ki, kalbe gelen şeyler öyle eserlerdir ki, kulu bir işi yapmaya ve onu terk etmeye sevk ederler. Bu eserlere hevatır denmesi ise değişmesi ve kulun kalbe Allah tarafından meydana gelmesindendir. Havatır dört kısımdır. 1- Allah'ın ilk önce meydana getirdiği şeylerdir ki onlara hatır ismi verilir. 2- Allah'ın insanın tabiatına uygun olarak meydana getirdiği şeylerdir ki kendisine nasip edilerek onlara nevay-ı nefs denir. 3- Mülhim meleğinin daveti üzerine Allah tarafından kalbe atılan şeylerdir ki, kendisine nispet ederek onlara ilham denilmiştir. 4. Şeytanın daveti üzerine Allah tarafından kalbe atılan şeylerdir ki, kendisine nispet edilerek onlara vesvese denir. Hakikatte o, şeytanın daveti üzerine Allah tarafından meydana getirilen şeydir. Şeytansa bunların meydana gelmesine sebeptir. Ancak bu sebepler şeytana nispet edilir. İşte havatının dört kısmı bunlardan ibarettir. Bu kısımlardan sonra ayrıca şunu da bil ki Allah tarafından ilk önce meydana gelen hatır bazen iyilik hususunda imtihan ve belaların şiddetlenmesi için olur. Mülhim tarafından meydana gelen hatır hayırdan başka bir şey değildir. Çünkü o nasihatçı ve mürşid olarak gönderilmiştir. Şeytan tarafından meydana gelen hatır ise ve rezil etmek için sadece şerdir. Bazen hile ve istidracı olarak hayırda olabilir. Hevayı nefs tarafından meydana gelenlerse şer ve hayırsız şeylerdir. Bazı seleften hevayı nefsin de şeytan gibi hayra çağırabileceğine dair rivayet bulunduğunu gördüm. Hevayı nefsin çağırdığı hayırsa şeytanda olduğu gibi serdir. İşte şu anlattıklarımız da havaatırın çeşitlerindendir. Bütün maksatların menşeini teşkil eden üç esas. Bunları da bildikten sonra sana lüzumlu olan ve bütün maksatların merşeğini teşkil eden üç esansı da bilmeye muhtaçsın. Birincisi, hayırlı olan hatırla şer olan hayrın arasını tefrik etmek. İkincisi, ilk önce meydana gelen ve şer olan hatırla şeytandan veya heva ı nefsten meydana gelen hatırı tefrik etmek ve bunların nasıl tefrik edeceğini bilmek. Çünkü bunların bazıları bazı tedbirlerle def edilebilir. Üçüncüsü, ilk önce meydana gelen ve hayırlı olan hatırla ilhamdan veya şeytandan yahut heva ı nefsten meydana gelen hatırı tefrik etmek. Ta ki Allah veya mülhim meleği tarafından gelen şeylere uyup şeytandan gelen şeylerden de içtinab edesin. Bazılarına göre heva ı de böyledir. Birinci esas, alimlerimiz demişlerdir ki Hayırlı olan hatırı şer olan hatırdan ayırt etmek istediğiniz zaman onu dört şeyle tartın. Durumunu gayet açık ve net bir şekilde anlayabilirsiniz. Birincisi, hatırına gelen şeyi şeriat ölçülerine vur. Eğer ona uyuyorsa hayırdır, uymazsa şerdir. İkincisi, şayet onu bu mizanla ayırt etmezsen o zaman onun salih kimselere uyup uymadığını araştır. Eğer hatıra gelen iş salih kimselere uygun düşüyorsa hayırdır, uygun düşmüyorsa şerdir. Üçüncüsü, şayet onu bu mizanla ayırt edemezsen, o zaman onu nefs ve hevaya nefs mizanına vur. Eğer nefsin hatıra gelen şeyden korku nefretiyle değil de tabi bir nefretle nefret ederse bilki o hayırdır. Dördüncüsü, şayet nefis ona Allah'tan ümit var olmak suretiyle değil de Tabii bir meyille meylederse o zaman o şerdir. Çünkü nefis daima kötülükle emrettiğinden yaratılış itibariyle hayra meyletmez. İşte şu dört mizanın biriyle onlara dikkatlice bakarsan hatıra gelen şeylerin hayır mı yoksa şer mi olduğunu anlarsın. Kendi lütfuyla hidayete götüren Allah'tır. Çünkü O cömert ve kerimdir. İkinci esas Yine alimlerimiz demişlerdir ki Şeytan tarafından meydana gelen ve şer olan hatırla hevayı nefsinden gelen ve yine şer olan hatırın yahut ilk önce Allah tarafından meydana gelen hatırın arasını tefrik etmek istediğin zaman üç şeye dikkat et. 1. Hatırına gelen şeyi kat'i ve aynı hal üzere duruyorsa o ya Cenab-ı Hak'tan yahut da hevayı nefistendir. Şayet onun müreddit olduğunu ve değişikliğe uğradığını görürsen bil ki o şeytandandır. Bazı salih kişiler de şöyle demişlerdir. Hevayı nefs kaplana benzer. Hücum ettiği zaman kesinlikle tepelenmedikçe gitmez. Yahut o yeni bir din için savaşan hariciye benzer. Ölür fakat batıl inancından yine dönmez. Şeytansa kurda benzer. Onu bir taraftan kovalayacak olursan diğer taraftan yine gelir. 2. Hatırına gelen şeyi yaptığın bir günahtan sonra meydana gelirse o Allah'tandır. İstediğin günahın kötülüğünden dolayı onu kalbine ihanet ve okubet için atmıştır. Cenabı Hak şöyle buyurur. Hayır, hakikat öyle değil. Bilakis onların kazanmakta oldukları irtikab edemedikleri masiyetler katlerini paslandırmıştır. Günahlar kalbin kararmasına sebep olur. Bu günahların birincisi hatırdır. Kendisinden günah neşet eden bu hatır kalbin kararmasına ve paslanmasına sebep olur. Eğer meydana gelen bu hatır yaptığı günahı mütakip değil de ilk olarak meydana gelirse bil ki o şeytandandır. O mu'miyet de bu böyledir. Çünkü şeytan daima şerre çağırır ve bütün hallerde insanı idlal etmeye çalışır. 3. Hatıra gelen şey Allah'ı zikretmekte zayıflamıyor, azalmıyor ve zail olup gitmiyorsa hevayı nefistendir. Eğer Allah'ı zikretmekte zayıflayıp azalıyorsa o şeytandandır. Yüküm Cenabı hakkın, o sinsi şeytanın şerrinden ve alindeki ayetinin tefsirinde müfessirler şöyle demişlerdir: Şeytan, Adem oğlunun kalbini dikilmiştir. Eğer o Allah'ın zikrederse siner, gaflet ederse vesvese verir. Üçüncü esas: Eğer Allah tarafından meydana gelen ve hayır olan hatırla melek tarafından meydana gelen hatırın arasına tefrik etmek istersen, onda da şu üç şeye dikkat et: Bir. Hatıra gelen şey eğer ise o Allah'tandır. Eğer müredditse o zaman meleklerdendir. Çünkü meleki nasihati veren ve vaiz mesabesindedir. Seninle beraber her tarafa girebilir. Hayra yönelmek için bütün nasihatleri sana arz eder. 2. Hatıra gelen şey yaptığın bir ibadetten sonra meydana gelirse o Allah tarafındandır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bizim uyruğumuzda mücadele edenlere gelince... Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Hidayeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakiyetlerini artırmış. Şayet ilk olarak meydana geliyorsa o muğmiyetle o meleklerdendir. 3. Eğer hatra gelen şeyi itikadi ve kalple ilgili amellerdense o Allah'tandır. Eğer fru'i ve dışta bulunan azalarla ilgili amellerdense o muğmiyetle meleklerdendir. Çünkü alemlerin ekserisine göre melek kulun işiyle ilgili şeyleri bilemez. Şeytan tarafından meydana getirilen hayırlı düşüncelerin şirri çoğaltmak için istidraç olup olmama meselesine gelince iyice bak eğer düşünce kalbine geldiği anda sevinçle alel acele olarak emin bir şekilde ve körü körüne onu yapmak istiyorsan bil ki o şeytandandır. Acele olarak ondan uzaklaş. Şayet bunun aksi olursa yani nefis neşesiz, ağır, korkulu ve sonunu düşünerek onu yapıyorsa belki ki o iş ya Allah veya melek tarafındandır. Ben de derim ki insanın basiretsizce yaptığı fiiline karşı neşelenmesi hafifliktir. Tenliyle hareket etmek sayılı birkaç yer dışında güzeldir. Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir haberde şöyle buyurulmuştur. 5 şeyin dışında acele hareket etmek şeytandandır. 1- Buluğa eren kızı evlendirmek, 2- Verilmesi gereken borcu ödemek, 3- Cenazeyi defnetmek, 4- Gelen misafiri ağırlamak, 5- Yapılan günaha tevbe etmek. Korkuya gelince, o kalbe gelen herhangi bir işin tamamlanmasından ve Allahu Teala'nın onu kabul etmesinden meydana gelebilir. Basiretti hareket ederek işin akıbetini düşünmekse doğru ve hayırlı bir iştir. Bu gibi şeyler, Ahiretteki sevabı düşünme ve ümit edenlerden de doğabilir. Onları da ince bil. İşte kalbe atılan şeyler hakkında bilmen gereken üç esansı bunlardan ibarettir. Onları ince gözet ve gücün yettiği kadar onlara dikkatlice bak. Çünkü anlatılan bu üç esas hevatır bahsinin en ince meselelerindendir. Allah kendi lütuf ve ihsanıyla hidayet erdirir.